Her şey tek bir salon, tek bir odada Tek bir amfide mutale etmemeli İnsanların tabiatı Nazarı itibarı almalı Allah insan sayesince insan yaratmıştır Her insan başlı başına bir alemdir Başlı başına bir alem olması itibariyle Üluhiyet hakkatına Rubiyet hakkatına Şuhuna hakkata adına Çok değişik şeylere aynı daki yapıyor Aksettiriyor onları Onun için insanın bir ferdi diğer nevilere mukabildir. Onun için herkesi aynı kategoride müteahil etmek doğru değil. Hatta hekimlerin bir sözü var. Israrla söylüyorlar bunu. Hastalık yok hasta vardır diyorlar. Yani aynı hastalık yaklaşık belki birbirine benzer zatürriye, zatülcem birbirine benzer bunlar. Fakat biraz hastanın durumu da çok önemli. Onun fiziki yapısı. Onun ruhi yapısı, bunlar çok önemli faktörlerdir. Dolayısıyla yani bir umumi manada, vahidi cilve gibi bir genel bir bakışla bakmanın yanı başında bir de az gözlerini kısarak ususî maayette oferde bakmanız lazım. Çünkü bir ferdiyeti var onun aynı zamanda, bir şahıs turu, bir kimliği vardır onun. Bu nazarı itibara alınarak insanların hissiyatı, iradeleri, mülahazaları farklı yorumları, farklı bakışları, farklı değerlendirmeleri bunların hepsini böyle bir platformda müteahil etmek mümkün değildir. İşte azamlı müşterekler veya asgari müşterekler neyse Üstad bu ikisine de işaretle bulunuyor. İttifak ediniz diyor. Arkasından diyor ki yani ihtilafa düşmeyiniz diyor. Çünkü ittifak demek bildiğiniz gibi bir farkın aynı çizgi üzerinde bir araya gelmenin omuz omuza vermenin toplanır hale gelmenin, çarpılır hale gelmenin görüntüsüdür resmidir, ittifak etme tam paylaşma, bir bütünün değişik yanları olma, derinlikler olma demektir çok zordur yani kendi benliğinden vazgeçeceksin böyle, çok ciddi bir empati mülahasası geliştireceksin kendini başkalarının yerine koyacaksın dolayısıyla kendini nefk edeceksin adeta onların yerinde kendini ifade edeceksin, epey zordur İkinci derecede meseleyi biraz daha kolaylaştırarak diyor ki yani ihtilafa düşmeyiniz diyor. Bu biraz daha yumuşak bir şey oluyor. Yani herkesin yapabileceği şey. Birbirinize çekişmeyin. Siz muaraza yaparken esas gücünüz vadi gider. Kullanabileceğiniz o güç kendi aranızda eritilir, Dolayısıyla enerji gider, beybude gider diyor. Bu açıdan böyle tek platform, tek salon, tek amfi falan düşünmemeli yani. Millete belli bir konuda konferans vermiyoruz, seminer vermiyoruz. Hayata ait bir destanı seslendiriyoruz. Hazret diyor ki herkes aynı mizajda olmaz, aynı meşrepte olmaz. Yani farklı farklı olabilir. Temel disiplinler var, temelde. Allah'ın rızası hedefimiz, bunda mütabık mıyız? Allah'ın yüce adını bütün dünyaya duyurma en büyük gayemiz, mütabık mıyız bunda? Beklentiye girmeme mevzu, buna da evet diyebiliyor muyuz? Biraz yiğitlik istiyoruz sonra elimizden geliyorsa herkes kendi kabiliyeti ölçüsünde adanmışlık mülazasına da evet diyebilecek miyiz? Yani meseleleri şu mülazaya bağlayabilecek miyiz? Allah bizi rızasını tahsil etme ve bunu da namı celilini aleme duyurma istikametinde değerlendiriyorsak bizi yaşatsın yoksa yaşamanın bir anlamı yok diyebiliyor muyuz? Bunu da bence sıkı ille de herkesi bile kendimiz gibi düşünmeyelim burada biraz salalım yani şeyi az, az gevşek olsun çünkü herkes aynı seviyede aynı hasbideyi sergilemeyebilir delilim var diyor ki ben nur talebelerine dostlara taraftarlara muhiplere dua ederken hep sadıkın tabirini kullanıyordum resailin nur es sadıkın diyordum fakat günümüzde değişik şeyler var herkes o sadakatı sadakat demek kendini düşünmeme demektir tam adanmışlık demektir. Kardeşlerinin meziyetini soluklama demektir. Yüz tane kötülüğü olan, bir tane iyiliği olan kardeşin o yüz kötülüğüne gözlerini kapayıp bir iyiliğiyle daima onun gazelhanı olma demektir. Bu kadar ağır şerait altında, bu ölçüde sadakati temsil edecek insanların ağızlarına kardeşlerim diyor, ben sadıkın tabirini duamdan çıkarıyorum diyor öyleyse tek kompaktman mülazası bu insari fikirden gelir. İnsanlara ait bir darlıktır. Allah öyle bir darlık içinde insanları yaratmamış. İnsanları geniş yarattığı gibi o genişliği kucaklayabilecek geniş bir vicdan da yaratmıştır. Biz meselelere o vicdan genişliğiyle bakarsak, yılanı, akrebi kubrayı bile kucaklayabiliriz Allah'ın izniyle. Onlara bile kendi düşünce dünyamızda biz yaşama Atmosferi tanırız, yaşasınlar bunlar da deriz. İnsan öyle bir vicdan genişliğine sahiptir. Bu Allah'ın boş bıraktığı bir şey yoktur. Boşluk bize aittir, nefsimize aittir, şeytana aittir. Meseleyi daraltıyoruz. Bu da genişi daraltma demektir. Burada ne kadar dar tutar, alemi kendimize benzetmek istersek, ahiret alemine ait durumumuzu, mazhariyetlerimizi o kadar daraltmış oluruz. Hayvan çıkmaz fıtratın hüdudundan diyor Akif. Ya insan hür mutlaktır. Niçin mutlak hürriyetini daraltıyorsun? Neden o enginliğini büzüyorsun böyle? Falan bana uymadı, falan bana uymadı. İşte onunla bir muharebeye giriyorsun, belkiyle bir muharebeye giriyorsun. Neden böyle? Bir meselede bile sana muhareb olan insanları bir meselede bu bağrına basmasını basmanı bilmiyorsun. Senin zehir zemberek evlatların var. Hiç itiraz etmiyorsun. Hep başına artıyor. Baba veya anne olduğundan dolayı bağırına basıyorsun onları. Müminlerin, Allah'ın kullarının o kadar senin şefkatinden istifade etme hakları yok mu? Bu ne mürüvvetsizlik? Bu ne zalimlik? Bu ne dar düşünme? Tani mizaçlar, meşrepler, mezaklar farklı olabilir. Mesele yeniş tutarsak, mesele yeniş kitlelerle beraber götürme imkanı olur dost dairenizi genişletmiş olursunuz. İşin altına elini sokan insan sayısı çoğalır. Sizin için yükselen duaların sayısı da çoğalır. Sizin el kaldırdığınız meseleye kalkan ellerin sayısı da çoğalır. Sizin heyecan duyduğunuz meselelere heyecan duyan insan sayısı da çoğalır. Ve dualar, heyecanlar, hafakanlar ne kadar külliyet kesbederse Allah nezdinde o kadar kabul görür. Dua külliyet kesbedince reddedilmez. Umumun hissiyatı, umumun isteği, umumun heyecanı üzerinde umumun ızdırabı varsa reddedilmez o Allah kapısında. Fakat münferit dualar, şahsi darlık içinde, vicdanı hiç kullanmayan, hep kötülük araştıran, kötülük tecessüsü içinde bulunan ve Allah'ın yarattığı geniş hayatı daraltan insanlar, kötülük avlaması içinde bulunurlar, ağlar hep kötülük avlama hesabına kurarlar. Hep pusuya yatar kötülük avlarlar. Bunlar kötü görürler, kötü düşünürler, kötü değerlendirirler. Üstadın ifadesiyle hayatlarından hep elem duyarlar. İyi gören iyi düşünür, hayatından lezzet alır, dünyasını ahiretin bir cennet koridoru haline getirir. Hayatı bir cennet gibi yaşama varken niçin cehenneme çevireceksin? Bu O meseleyi firasetle keşfeden insanlar, insanları karakterlerine, kabiliyetlerine göre biraz okuyorlarsa şayet, o orada, o orada, orada. Efendimiz sallallahu aleyhi fetanetine bağlayarak arz edilen bir husus vardır. Şahısları yerli yerinde istihdamı onun nübüvvetine delillerden çok önemli bir delildir. Bir tek yerde ben, siyerde biliyorum yani, iki değil hadise. Bir tek yerde insan değiştirmiş. Yani kimi nereye koymuşsa başarılı olmuş orada da kanaat-ı aczan hemce, isteğe karşı saygılı olmuş. Onu misaliyle vermede ve hiç görmüyorum. Mesela Hazreti Halid iktidar ettiği dönemlerde hakikaten amudi yükselen bir insan. Yani Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği 2-3 seneyi öyle hızlı yaşamış ki bu çok yüksek uçmuş birdenbire ve iki devletin başına balyoz gibi inmiş. Allah bir kabiliyet yaratmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki onun gibisini analar doğurmamıştır diyor. Bir batılı tarih kritikçisi diyor ki Hannibal Halid'in kapısınca ancak kumandanlık dilenebilir diyor. Hiç hayatında yenilmemiş. 3000 bin insanla gitmiş, yüz binle savaşmış yenilmemiş. Çok iyi keşfetmiş Efendimiz onu sallallahu Yine bildiğiniz gibi siyerde Efendimiz buyuruyor ki Halid geldiği zaman iktidar ediyor kılıcını, üzerindeki altın şeyleri işte neleri varsa süs adına, boyuna taktığı gerdanlık, merdanlık o gün takıyorlar. Hepsini veriyor ona. Buyuruyor ki ben de diyordum ki Halit gibi bir adam nasıl oluyordu orada duruyor diyor. Hep gözüne kesilmiş. Onu çok iyi tayin etmiş. Fakat böyle çok hızlı yükselen ve yüksek uçan bir insan Yemen'e bir adam gönderilecek istiyor. Yani adam fetih delisi adeta öyle bir deliye can kurban. Hakikat delisi bir insan. Yani bir de e, Yemen'de Efendimiz'in adını haykırayım diyor. Arzu isaret ediyor. Onun şevkini kırmamak için sen de git diyor oraya. Fakat meydanlarda bir savaşçı olmak, bir askeri dahi olmak başka, bir irşat dahisi olmak başka yani. İnsan nerede mesul olacağını bilmesi lazım. Neyin üstesinden geleceğini bilmesi lazım. Bir fizyoloğa gelip de ben bir kardiyologtan beklediğim şeyleri istersem yani o haddini bilmesi lazım. Beni oraya göndermesi lazım. Kullu ilmi yüzzelâ Her ilim kendi elinden sorulur. Eline sorursanız isabetli şey alırsınız. Şimdi Halid'in öyle bir isteğine karşılık oraya yemene gönderiyor. Ama onun işi değil yani. O farklı bir insan. O kesin karar veren böyle isabetli deha için intihap yoktur kararını ortaya koyduğu zaman şipşaka ben oturuyor oraya. Fakat belli bir alanda yani. idarede ve bir erken hal bulma mevzunda. Diyor ki Ebu Nusayn Aşar'ı gittik. Bir gün bekle iki gün bekle, üç gün bekle. Ne giden var ne giden vardı. diyor. Halit de ağzını payını alıyor. Radiyallahu anh canın kurban olsun. Onların hepsinin yoluna. Geriye çekiyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor. Diyor ki Ebu Nusayn Aşar'ı iki ikindi geçmemişti ki meclisimiz dolup taşmaya başladı. Şimdi onun dehası ayrı bir alanda. Mahmut Akat, Ebukariyat'ını yazdı. Hz. Ebubekir'e Ebukariyat adına, deha adına ayrı bir alan ayırıyor. Hz. Ömer ayrı bir alan ayırıyor. Hz. Osman hakkında tereddünü ortaya koyuyor. Hz. Ali ayrı bir alan ayırıyor. Halide ayrı bir alan ayırıyor. Dehanın çok keskince işlediği alanlar her birisini bir yere oturtuyor. Şimdi bunu bilmek lazım. Şimdi bu Efendimiz de çok kusursuz işlemiş. İkinci derecede küçük kusurlarla Beşeri kusur. Hazreti Ebubekir Bekir dönemini değiştirmiş. Hazreti Ömer'in adam değiştirme mevzunda da dördü beşi geçmez. İbni Ganem'i değiştirmiş. Halka cevrettiğini duyunca bizzat gidiyor oraya. Elinde keçesini de götürüyor. İbni Ganem diyor, sen bir çoban oğluydun. Yeniden seni çobanla mahkum ediyorum diyor. Sa'di İbni Ebu Vakka şikayete alıyor. Ebu Hüreyre'yi tayin ediyor, bir yere alıyor. Fakat koskocaman bir devlet düşünecek olursanız Sasaniler o devlet içine girmiş, Roma bir yere kadar o devletin içine girmiş, e bir avuç insan, bu koskocaman daire için 3-4 tane vali, bizimkiler her 6 ayda bir değiştiriyorlar, mülkiyede bir sürü insan, adliyede bir sürü insan değiştiriyorlar, emniyette bir sürü insan yine başa çıkamıyorlar. Ama bütün Hz. Ömer Efendimiz'in siyerine bakılacak olursa, 10 tane insanı geçmez bu. Bu da isabet demek yani şimdi biz ne öyle vahiyle ile müeyyediz ne de ilhamla müeyyediz. Bize düşen şey biraz insanları ilmi kafeye göre fizyonomilerden veya fiziki yapılarından okuyarak değil bence. Test ederek biraz kabiliyetlerini ölçerek neyi becerebilir bu insan? İşte Herkesinde de ise hangi alanda da başarılı olacaksa bence öyle bir alan belirlemesi yapmak lazım bu alanlarda istihdam etmek lazım yani. meselenin bir yanı da bu bir diğer yanı ben talebelik döneminde aynı zamanda tekkelere de devam ediyordum buralarda dinlediğim çok güzel şeyler vardı derlerdi ki sizin elinize bir tane talip düşerse bir boş düz insan size gelip talip olunca onun adı talip olur merid olması için test edilmesi lazım orada yani bu insan maneviyata inanıyor mu seyri sülükü ruhaniye tabi tutulsa terakki eder mi? Burada sabit bir kısım hakikatler var disiplinler var. Bunlara uyacak mı? O kabiliyette bir insan mı? Sonra seni mürit kategorisi içinde müteala ederler. Sonra sıçrarsın, salik olursun. Sonra bir gün Allah'a ulaşırsın vasıp olursun. Derler ki gelir böyle bir zaviyeye bir tekiye birisi oraya bağlanır. Bakarlar belli bir noktaya getirirler. Hazret bakar ki bunun yüksek bir kabiliyeti var. Mesela Hasan Şazeli gibi bir insan diyelim İbni Beşiş'e gelmiş Hazret belli bir noktaya getiriyor. Bakıyor ki ufku çok engin, çok açık. Öyle ki bir kere Subhanallah dediği zaman sizin milyon defa demenizi zevk ediyor gibi bir hali var. Ona başka bir ufku gönderiyor. Oğlum diyor sen gerçek inkişafını şu ufukta bulacaksın diyor. Git diyor oraya bir talip geliyor birisine, bakıyor bir yere kadar götürüyor onu, ötesinde artık ona bir şey veremeyeceğini anlıyor. O tekke, o zaviye, onun alacağı feyizden mahrum, onu daha büyük bir toptancıya gönderiyor. Oğlum diyor, sen böyle köşe taşı, bakkal dükkanı, bu küçük mağazalarda alışveriş yapma diyor. Büyük marketlere git diyor. Onu büyük bir markete gönderiyor. Sen git diyor, fileni, arabanı orada doldur diyor. Bu hakperestliğin ifadesidir. Şimdi onun öyle kendisini bilmesi lazım. Bu önemlidir. Belki kendisi kendisine sıfır seviyede bakıyor. İmkan varsa ben alıp başka bir yere koysanız ben buradaki tecrübelerimi orada da değerlendirsem onlar bir yeni yüz görürler. Ben de o yeni yüzü bir kredi olarak değerlendiririm. Burada da yeni tanıdıkları, bildikleri yeni bir yüz bu arkadaşlar bir miktar daha götürür bir miktar daha yorulmamış böyle işte belki hisleri ve heyecanlarıyla sönmemiş belki görüntüsüyle matlaşmamış bir insan bir miktar bunlara şoförlük yapar alır götürü bir yere kadar da bunlar hakperesin ifadesidir yani diğerleri de işte bir yönüyle ben burada böyle duruyorum ama Kur'an'a adammış bir insan böyle olmamalı bence. Nerede istihdam edilirse oraya gitmeli. İsabetli bir yer, sen şurada da hizmet edebilirsin, burada da. Arz ya başta adanmışlık meselesi ya. Yani. Orada sen iradeni, umum iradeyle, kolektif şuurur iradesiyle esas müşterek müteal edecek, ona teslim olacaksın. Üstad Hazretleri, Fena fil şeyh, fena fil resûh, fena sıraları var diyor. Ben şeyh değilim, bu meslek de esas, şeyhlik mesleği değil. Ama bizim mesleğimizde bu mesele fena fil ihvan denir. Kardeşin kardeşte de fani olması. Yani onun hissiyatında kendini fani görmesi. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi 99 fena yanı var, bir tane iyi yanı var. Ben o 99'u görmüyorsam insanım. E, o biri görüyorsam insanım. O 99'dan birine takılıyorsam şayet insanlığımdan o kadar diş kırmışım demektir. Ağzımı açtığım zaman Allah bana fırsat verirmişse kardeşlerimin gazerhanı olmak. Fena fil ihvanlıktır bu. Bu İslam'ın emridir. Bunun dışında mülahazalar, mütealalar nemrudane kuralların gereğidir. Böylelerini yakalasa Firavun sahip çıkar. Ve katiyen Efendimizin halkası içine giremezler. Katiyen. Bir ayağım kabirde Allah şahit ona güvenerek söylüyorum bunları. Bu açıdan insanlar kendilerini başkalarının yerine koyarak hep onların iyi yanlarını görmelerler. Beraber hizmet ettiğimiz sürece onun gazelhanı olmak. icabında ben artık burada faydalı değil, zararlı oluyorum. Keşke beni alsalar. Bu türlü düşünen arkadaşlar Allah adetlerini çoğalsın. Takdirle yad ediyorum. Gerçekten gelecek adına tarihi inşa edecek insanlar bunlardır bencilliği adına gıybet edip dolanan bazen gıybetine iftiralar bile katan, duyduğu her şeyi söyleyen dudun ineler gibi bunların gelecek adına vadettikleri hiçbir şey yoktur. Kendini nef insanlardır ki ben onlara geleceğin mimarları geleceğin fikir işçileri mezarıyla bakıyorum. Bu mülazaya bağlı bir insan bir yerden bir yere gitme arzu edebilir. Bence bu bile yeni bir hicret sevabı kazandırır. Keşke herkes kendisini küçük işlere böyle talip görse, küçük bir yerde, küçük bir bilimde, küçük bir hizmetle mükellef böyle olmaya talip olsa, o türlü bir teklif beklense hiç problem olmaz zannediyorum insanlar arasında. Neden alındım? Neden buraya verildim? Neden işte böyle payemen altında bir yerde istihdam ediliyorum? azalarına girmez. Niyete göre sevap kazanır. Bence kazanan insanlar kendini küçük gören insanlardır. Hizmetin büyüğüne talip olan insanlardır. Hizmette daima önde görünen insanlardır. Ölesiye koşan insanlardır. Öleceği zaman da geriye çekilip çok koşuyordu da ondan dolayı öldü dedirtmeyen insanlardır. Halka Acaba geriye kaldı da ondan dolayı mı öldü dedirten insanlardır. Üstad Hazretleri hizmette önde, ahsü ücrette geride diyor. Görünme meselesi geride olması lazım. Olma meselesi önde olması lazım. Halit gibi dahiyane işleriniz olacak fakat ölürken Sa'di ibn Zeyd başında bulunuyor. Diyor ki, âşe hamiden mâte fakiden mâte وَتَرَكَ فَرَسَنْ وَجَوْشَنَنْ وَسَيْفَنْ İnsanların övdüğü bir insan olarak yaşadı. İslam'ı yitik olarak öbür aleme gitti ve giderken de iki devleti yıkmış ama beş kuruşu yok. Bir atını, bir kılıcını, bir de kalkanını bıraktı. Var mısınız bu türlü adammışlığa? Nilüfer Gülah Hanım hizmetin büyük kerametini ve inkişaftaki müessiriyetini adammış ruhların adammışlığına bağladı. Ve bugün bu iş üzerinde çalışan sosyologlar meselete bu o espri üzerinde duruyorlar. Adanmışlık olduğumu iddia edemem. Adanmış bir ruh olduğumu iddia edemem. Fakat bu daire içinde çok adanmışlıklar vardır. Dünyada hizmet alanları hepsi bir. Bana peçin de gösterilebilirdi, başka bir yerde gösterilebilirdi. İlla falan yer deme temerrüdü neden yani? Bu firavunluk da neden? Şimdi bu niyete bağlı bir insan yer değiştirme istiyorsa ben alnından öperim onu. Evet. Niyet önemlidir. Niyet. Buzullara ne zaman benim için bir sülüs kesilecek niyet. Dünyanın dört bir yanına dağılırken kuralları ellerine attılar. Emsalleri yoktu onların. Daha önce gitmiş de yol şehri haline gelmiş değildi. İlk defa gidiyorlardı. Üniversite bitirmişlerdi. Çiçekleri bunlarındaydı. Oradan Kur'a'yı çektiler ve çekti gittiler. Nereye gidiyordu? Tu'a'ya gidiyordu, Moldavya'ya gidiyordu, Moğolistan'a gidiyordu. Aydın abi çok defa anlattığı gibi efendiler dedi. Nereye gidiyor bu arkadaşlar? Yaz günlerinde sinekten başlarını kapamadan bir evden bir eve geç geçilmiyor. Kış günlerinde de kürklere sarılmadan bir evden bir eve gidilmiyor. Ben değil Allah Resulü şahitleri olsun. Hiç itiraz etmeden gittiler oraya bana da o şehadet hakkını verirlerse onu nasıl gürül gürül orada ifade edeceğimi Rabbim bilir. Elbette unutmayacağım bunları. Ve her duamda her gün yad ediyorum. Şimdi o gidiş çok kalisaneydi. Bu gidişin semeresi oldu. Bu gidiş dünyada bir ses ve soluk oldu. Bunu işin içindekiler ülfetten, ünsiyetten görmeseler bile din düşmanları, iman düşmanları, Kur'an düşmanları Allah Resulü'nün düşmanları çok iyi keşfetmişler. Onu yıkmak için, altın üstüne getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her sene bir kere, iki kere kopardıkları fırtınanın arkasında bu var. Halisane gittiler. Halisane gittikleri yerde kaldılar. Ömer Seyfettin'in hikayesiyle o yiğitler o küheylanlara bindiler, gittiler ve geriye dönmediler. Ama bir gün hicretlerini başka bir hicrete çevirebilirler. Dün arkadaşlar Almanya'ya gittiler. Derler ki bize başka bir yer görünüyorsa oraya da gidelim. Evet biz emre eleste, ellerimiz göğsümüzde gösterilir her yere gitmeye amade bulunmalıyız. Herhangi bir yere bağlılık değil. Bu orada biz niyetimizin gücüne, vüsatına Allah nezdindeki makbuliyetin her meseleyi bağlamalıyız. Onun da o mesele öyle bir hüsat kazanır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri için dediği gibi buyuruyor ki öyle bir tövbe etti ki şu la ve arasında haraç yer insanlara dağıtılsaydı tövbesi yeterdi. Bu öyle bir hizmettir ki inanın bana bin tane insanın cehennemden kurtulmasına ve cennete girmesine vesile olabilir. İnanın. Çok büyük şeydir. Niyetimizde halis olmalıyız. İsteklerimizi ona bağlamalıyız. Rahat olmalıyız. İçimizde burkuntu olmamalı. İşte öyle Halit gibi koşmalıyız cepheden cepheye. Diyor ki bir şeye üzülüyorum. Değişik yerlerde, değişik cephelerde vücudunda parmak ucu kadar yara almadık yer kalmadı. O cephelerde ölmedim şimdi şu yastıkta nefesim tükeniyor benim diyor. İşte buna üzülüyorum ben. Bence imana ve Kur'an'a adammış bir ruh buna üzülmeli. Rahat döşeğinde can vermesine üzülmeli. Rahata iftilasına ve düşkünlüğüne üzülmeli. Aile perestliğine üzülmeli. Kendini düşünme mülazalarına üzülmeli. Neden hizmet aşkın beni deli gibi böyle yani vadi vadi dolaştırmıyor ona güzel kaderde neyse olur etme merak nefsine uyma hakkın emrine bak altından ağacın olsa zümrütten yaprak akibet gözünü doldurur bir avuç toprak İbn Hacer Heytemi'nin ki <gülüyor> men bi dünya huşta gal kad garrahu tulul emel ve lem yezal fi gafletin hatta dana minhu ecel Ölüm يَئْتِبَاتَةً وَالْقَوْرُ ve الْعَمَلُ اسْفِرْ عَلَىٰ اَهْوَالِهَا لَا مَوْتَ إِلَّا بِالْأَجَلُ Dünya ile iştigal ve tuul emel kendisini aldattı. Öyle bir gaflete kıstana kadar daldık ki uyanmadı, bir türlü kendine gelmedi. Hatta denaminül ecel derken ecel geldi, başına bir balyoz gibi indi. Ölüm ansızın gelir, genç ihtiyar demez tırpanını nerede kime sallayacağı belli değildir. Buradan eve giderken düşer ölürsün. Evinden içeriye adımını atarken düşüp ölebilirsin. Her zaman hazır durmak, emri eleste olmak lazım. Sonra arkası evvel Vel sunduğu kul amel. <gül> Kabir de amel sandığıdır. Orada senin ameline bakacak. Ne ile geldin? Namaz mı, niyaz mı, tül amel mi, hırs mı, ihtiras mı ne ile geldin? Isfir alâ huvâli hâlâ muvte bil ecel Dünyanın sıkıntısına, meşakkatine Dişini sık, katlan, sabret İnsan ölürse eceliyle ölür Bu mevzuda yapılmış tembihler çok Tuğle emelin de, aynı zamanda tamağın da Yere serdiği nece insanlar vardır Günümüzde de öyle dünya ile kandırılan insanlar olabilir Parayla kandırılan insanlar olabilir Nice zayıf karakterler var bunlara dünya teklif edip bunları satın alabiliyorlar fiyatını bulunca satılabiliyor da çok aşağılık ruhlar var bunlar tamaha kurban giden insanlardır nurdan ayrılıp zulmete yenik düşen insanlardır hafizanallah e ne yapacağız çaresine bu meselenin çok erken dönemlerde daha çocukluk döneminde insanlar cömertliğe eli açıklığa alıştırılmalı tebzire değil israfa değil Canlarına kadar her şeylerini Allah yolunda vermeye insanlar alıştırılmalı Çocukların ellerine para verilmeli Muhtaç olan kimselere götürsem ver Hatta çıkarıp elbisesini Vermeye alıştırmalı onları Ayakkabılarını vermeye alıştırmalı Kendi oyuncaklarını vermeye Alıştırmalı Tam baştan itibaren alıştırmalı Tebzire değil Ben buraya geleli 6 sene oldu. Bu çöp kutularına koyduğumuz Poşetler var o poşetlerden sadece bir dolarlık bir şey almıştık. Altı sene ben henüz yarısını kullanmış bulunuyorum onun. Neden? Bir gömlek geldiyse onun mahfazasını kullandım orada. O bir sent bile yetmez bir tanesi. Fakat ben israf etmedim. Çünkü israf haramdır. Ama benim arkadaşlarım bilirler beni. Çeketimi verip çekilsiz kaldığım dönemi bilirim. Hiç umurumda olmadı bu benim ceblerimi çocuklara boşaltabilirim. Bir hiç üzülmem ona. Gitti demem, saymam bile onu. Çünkü o iyi bir yere gidiyor. Belki meseleye gelince israf. Evet, israfa meydan vermemeli. Bir kuruş bile israf ettirmemeli. Ayağımı yere basarken bile sütmemeye dikkat ederim çünkü halının yıpranmasına vesile olur. Ona hakkım yok. Ama verme meselesine gelince canıma kadar vermenin yolu açıktır. Canıma kadar. Rahatlıkla verebilirim. Canı, canımdan ileri din adına işe yarayacağını bilsem hiç tereddüt etmeden bakın kendi fetva kanaatın farklıdır bu mevzuda. Ciğerlerimi alsın, transplantasyon yapsın, birine versinler. O yaşasın çünkü onu dini mübin İslam'a kendimden daha yararlı görüyorum. Derim tereddüt etmeden. Bilesiniz. Evet. Çocuklar cömertliğe alışmalı yani ellerinde olan şeyi biri bakınca hemen bakmayı talep saymalı hemen vermelerler onu. Böylece o tamaha düşüncesinin içinde ma bulmasına meydan verilmemeli. Biriktirme bizim hesabımız olmamalı, millet hesabını olmalı. Hz. Ömer Efendimiz kurban olayım ben kıtlık senesinde üç tane zeytin bir dilim ekmekle soruyor, halk ne ile geçiniyor? sevad-ı 3-4 tane zeytin bir dilimde ekmekle e bana da diyor öyle yemek düşer diyor. Fakat o dönemde bile Medine civarında Katsiye civarında 40 bin tane harbe iştirak etmeyen atların yedek olarak beslendiğini biliyoruz. Devletin gücü zenginliği başkadır. Heyyetin gücü zenginliği başkadır. Şahsın o serveti kendi hesabına kullanması başkadır. Öbürleri de öyledir yani adam devlet başkanı oluyor. Ömer bin Abdülaziz'i düşünecek olursanız zeytin zeytinyağını ekmek banarak yiyor. Maliyeye bakan insan gelip diyor ki ya Emir el-Müminin diyor öyle fazlalık var ki ne yapacağız? Bunca fazlalık. 15 yaşına girmiş, 3'te girmiş ne kadar kız erkek varsa hepsini evlendirin diyor o parayla. Geliyor diyor yaptık bunu ama fakat yine fazlalık var diyor. Onu şurada harcayın diyor. Şunlara yardım edin diyor. Fakat böyle dediği bir dönemde kendi mutfağa gidiyor. Bir tabağın içine zeytinyağı koyuyor. Bir dilim ekmek kesiyor. Halası yanına geldiğinde halacığım diyor buyur benimle kahvaltı yapmak ister misin? Kahvaltısı da o. Şimdi kendine karşı öyle. Dünya nimetlerinden sadece Allah'a şükretmek için tadmak. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor yani. Nimette istikra hasıl edecek şekilde yeme değil tatma, duyma ve Allah'a hamd etme. bulunma. Halid iki devletin başına balyoz gibi indi. Bir gün Hazreti Ömer tarafından Muhammed İbni Meslem'e geldi. Sarığını da başından açtı. Çünkü o formaydı. Boynuna taktı ve halifenin huzuruna öyle götürdü. Sonra dedi ki seni ben komutanlıktan az yerine Yerini Ebu Ubeyde'yi tayin ettim. Sen onun emrinde bir nefer gibi çalışacaksın. Hz. Halid'den ondan sonraki dönemde bir tek kelimeyle Ömer bana bunu neden yaptı dediğini hatırlamıyorum. Hz. Ömer bunu yaptığı dönemde zannediyorum altı yaşında bir mümindi. Çünkü Müslümanlığı tanıyalı altı sene olmuştu. Hepinizden, hepimizden Müslümanlıkla tanışma açısından daha gençti. Fakat iliklerine kadar işlemişti. Düşünün cumhurbaşkanı alıyorsunuz onu oradan diyorsunuz ki sen bu kapıda kavaslık yapacaksın. Ve hiç tereddüt etmeden yapıyor. Böyle mümin olmak lazım. Neredesin çığlığında bunlar gizliydi. Sesi ne soluklarına kurban olasık malittir. Allahümme erine al-hakkı hakkı ve ve erine al-bâtıle bâtı ve Allahümme inna nes'elüke al-udâ ve tukâh al Allahümme ve